Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerim. <gülüyor> ee nasılsın Karagöz'üm? Hamdolsun birader iyiyim. Ya sen sesin acaba? Ah efendim, pek iyi değilim. Üstüne afiyet üşütmüşüm biraz da. <gülüyor> o yeni değil ki birader. Sen ezelden beri üşlüksün. Ya Karagöz'üm langırlungur konuşuyorsun dinleyicilerimizin huzurunda. Ben sana şöyle güzel konuşmasını öğretemedim bir türlü. Ne var konuşmamda be adam. Sen de beni bir türlü beğenemedin gitti ha. Efendim, ben hasta oldum diyorum, sen Allah acil şifalar versin diyeceğine neler söylüyorsun? Ne diyeceğiz peki? Efendim, hasta birine Allah acil şifalar versin denir. Aa, Allah acil şifalar versin. Tamam tamam, bundan sonra öyle derim. Neyse efendim, bugün güzel bir haber aldım. Sana da söyleyeyim. Bizim dayı oğlu evleniyormuş. Öyle mi? Allah acil şifalar versin. Hadi. O buraya oldu mu birader? Ne bileyim Hacimat. Bundan sonra öyle diyeceksin dedim. Ben de öyle dedim. Ha birader o hasta olanlara söylenir. Yeni evlenenlere Allah sizi mesut etsin denir. Allah sizi mesut etsin. İyi iyi. Ben de bundan böyle öyle söylerim. Sevgili dinleyicilerimiz. Bugün sizlere savurganlıktan bahsetmek istiyorum efendim. Efendim. Ben Deniz'de zamanında elimdeki paramı her vuru parman savurmuştum. Sonra etrafa borçlandım. Evime icracılar geldi. Öyle mi? Hoş gelmişler. Allah sizi mesut etsin. onu ne öyle birader? O buraya uydu mu? Uymadı mı? Uymadı Karagöz. Böyle durumlarda Allah yardımcın olsun deli. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah yardımcın olsun Hacı İbrat'ım. Birader iyice saçmalıyorsun. İnsan hapşırınca çok yaşa denir. Zaten hastayım. Ayakta zor duruyorum. Sen de beni iyice yorma. Doktora danıştım, kendine dikkat etmezsen böyle hastalıklar daha çok yaşarsın dedi. İnşallah çok yaşa, acı çok yaşa. Yok birader yok, sen saf gibi gözüküp kurnazlık yapıyorsun. Benimle dalga geçiyorsun yahu. E tabi geçerim birader. Kalkmışsın benim gibi sakalı ağırmış adama neler öğretiyorsun. Yok şöyle deme böyle de, bu dediklerini çocuklar bilebilir efendim. ...sana bir şeyleri öğretmeye çalışmam fena mı yani? Yahu birader, aynı TRT dört gibisin. Durmadan karşındakine bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Şöyle, sen de biraz magazin forever olsan fena mı olur yani birader? Bu ne demek ya? Yani eğlenceli ol biraz, eğlenceli. Sen bunlardan bahsedersen reytingimiz iyice düşer. Günün gelişen magazin olaylarından filan bahset. Günün gelişen magazin olayları mı? Ha yani... ...hangi yazarın hangi kitabı çıktı şeklinde filan mı? Hayır hayır, hangi sanatçı nerede kiminle gezdi, hangi meşhur kameralara merhaba telefon ederken... ...foseplik çukuruna düştü, hangi iş adamı eşine doğum günü hediyesi olarak... ...Porto Rico adalarında tuvalet satın aldı şeklinde. Bakara gözüm sen iyice zıvanadan çıkmışsın birader. Sahi bunlardan mı bahsetmemi istiyorsun? <gülüyor> Yok ya, yok acıymadım. Ben sana şaka yaptım ama maalesef insanlar artık bunları merak eder hale geldi. Onu söylemeye çalışıyorum. İyi söyledin de birader, konu oradan buraya nasıl geldi ben anlamadım. Ay, ay, ay yine geliyor dur dur. Ha, ha. Ay ay neydi durdurdu şeyden, şeyden. Allah müstahakını versin Hacivat. Senin de birader, senin de. <gülüyor> Sağ ol. Evet, sevgili dinleyicilerimiz. Bu Hacivat bugün fena hasta. Daha fazla yormayalım adamı. Evet. Efendim bugünlük programımız bu kadar. Her ne kadar sürçülü insan ettikse... <gülüyor> ...affolan. <Allah. gülüyor> i̇yi ki doğdun Hacivat. Yok bu hiç olmadı ya. <gülüyor>